Fâtır suresi birinci sohbet. birinci ayetten itibaren. E'ûzu billâhi e'ûzu billâhi e'ûzu billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul de ki: "Rabbim ey Rabbim zıdnî beni ziadelleştir." Alim. İlim yönüyle ve fehmen peygamber efendimizin ifadesiyle de anlayış yönüyle de e bizi ziyadeleştir, arttır. «Sübhaneke la ilmelena». «Ya Rabbi sen sübhansın, bizim ilmimiz yoktur». «Illa me'allemtena». «Illa ki senin bize öğrettiğin vardır». «Inneke entel alimul hakim». «Velekad yessernel Kur'anel zikir». <gülüyor> <gülüyor> «Biz bu Kur'an'ı yemin olsun çok çok kolaylaştırdık». «Ne için? Zikir, zikir için». «Fehel min müddekir». <gülüyor> «Nerede? Öğüt alan. «Rabbi yessir ve la tuassir, rabbi temmim bil hayr» «Ya Rabbi kolaylaştır, zorluk nasip etme, hayırla da tamamlamayı nasip eyle inşallah» «Ve ma tefhiki illa billah» «Muvaffakiyet ancak senin yardımın iledir, senin tefhikin iledir» «Rabbi şrahli satri, Ya Rabbi göğsümü genişlet, ve yessirli emri, işimi kolaylaştır, ve uhdeden min nisani» e, «Dilimdeki uhdeyi de çözkü, Hani gönlüme bir uhde var deniyor ya işte dildeki bu uhdeyi de çöz ki yefkahı kavli sözümü anlasınlar. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, es salatu aleyke ya Habiballah, es salatu ve selamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, e, Fatır suresine e, geldik inşallah. Sebe suresini bitirdik. Son iki e, sohbet aynı ayetleri üzerineydi ama güzel oldu. Ben Sebe suresinden çok etkilendim. E, i̇nşallah da o tesir yaşamımıza bir şekilde yansır. E, 35. sure e, Fatır suresi. Bunun bir e, diğer ismi de Melaike suresi neden ilk ayetlerinde ilk ayetinde meleklerden bahsettiği için neden fatır yine bu ilk ayette geçiyor Allah'ın Allahu u Teala'nın yaratıcı isimlerinden biri olan fatır ile başladığı için ilk ayette bundan bahsedildiği için kainatı ve sistemi anlatıyor Mekki bir sure, Mekki sure ne demek? Bir de Medine Mekke sure var, bir de Medeni sure var. Mekke'de inmişler ve Medine'de inmişler. Bunları niye ayırıyorlar? Çünkü bakın o ilk inen dönemleri düşünün yeni bir din var yani aslında aynı din de yani İslam da allah Teala Hazreti Adem'den beri indirdiği dinin aynısı fakat tabii fetret dönemi olmuş bir boşluk yaşanmış yeni kavramlar var yeni anlayışlar var devrim gibi bir şey bunun genel esasları Allah'ın zatını tanıtıcı ve sistemini tanıtıcı hususlar var. Fakat Medine'den olmuş artık daha yerleşik bir düzene geçirmiş artık yaşamın içerisinde sosyal kaideler düzenlerle ilgili şeyler savaşlarla başlıyor o dönemde biliyorsunuz Mekke'de savaş yok. Medeni ayetlerde e, bununla ilgili genellikle e, yani sistemi Allah'ı daha iyi tanımak için Mekke ayetler burada önem kazanıyor ve sıralama olarak da e, Miraç olayından hemen e, önce başlıyor gerçekleşmiş. Bu ayetlerin indiğinde çok az sayıda Müslüman olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani 7 senede 40 Müslüman. 40, 40 41 kişi oldu söyleyeyim. Kişi var. E, o dönemi bu anlamda e, önemli. Evet başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtir's semâvâti ve'l-ard. Câilül melâiketi rusulen. Ulya ed nihatin ve sulasa ve ruba'a yazidu fi khalqi hal khalq ma yashau innallaha ala kulli shay'in qadir. Bir şeyini verelim, bütün olarak manasını verelim bu ayetin. Sonra kısım kısım işleriz inşallah. Hamt Bütünüyle o Allah'a mahsustur ki, gökleri ve yere herhangi bir örneği olmadan yoktan var etmiş. Melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapmıştır. O yarattığı şeyi dilediği gibi artırır. Zira Allah her şeye kadirdir. Değişik meallerde değişik ifadeler olabilir. Evet. Elhamdülillah'la başlayan bazı sureler var. Bu da onlardan birisi. Biliyorsunuz Sebe suresi de Elhamdülillah'la başlamıştı. Elhamdülillah'la başladığına göre arkadaşlar, burada Allah'ın sistemindeki olağanüstüleye, muhteşemliğe dikkat çekmek istiyor. Hatırlarsınız Sebe suresi ahirette de hamdona mahsustur derken, Ahiretle ilgili sahnelere özellikle vurgu yapıyordu. Demek ki burada da Rabbimizin e, surenin başından da anladığımız gibi yaratmayla ilgili sistemine vurgu yapılıyor ki bunda hamd öğeleri vardır demek. Biliyorsunuz hamd çok yüksek bir kavram. Fakat bizim anlayabileceğimiz en yakın manası övmek. Medih, sena e, anlamında övmek. Ee, her alemde e, bu hamdın fiiliyatının değişik zuhuratları var. Fakat bizim anlayabileceğimiz ve Allah'a, Allahu u Teala'ya bu şekilde yönebile, yönelebileceğimiz e, en önemli izahı bunu ne? Övmek. Yani hamd ya da senaya yakın bir anlamı var diyebiliriz. Elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur, Allah'a aittir, Allah'ındır. Biliyorsunuz orada li harficeri var. Lillah Allah içindir deniyor. Fakat bu içini genellikle en son manada kullanmak gerekiyor. Yani Allah içindir deyince bir şey anlaşılıyor ama şöyle Allah'a mahsustur. Sadece ona aittir. Allah'ındır deyince daha iyi anlaşılıyor. Allah'a mahsustur ve Allah'ın yarattıklarına. Allah'ın yarattıklarının zat şahsiyetine değil. Yani yarattıklarındakilere baktığınızda Allah'ı öveceksiniz. Buradaki fark anlaşılıyor mu? Yani nimeti övmek var. Bir de nimeti halk edeni övmek var. İkisi farklı bir şey. İkincisi tehlikeye bile giriyor. Yani hiç övmediğinizde Yine tehlikedesiniz çünkü bu küf, küfür oluyor yani nankörlük manasında hakikatleri görmeme o güzellikleri görmeme manasında küfür oluyor. Fakat nimete takıldığınızda da onun yaratanını ıskaladığınızda evet. o da ciddi tehlike oluyor. O şeyde ne diyordu? Ve <gülüyor> Rabbike Rabbinin nimetine gelince bak nimete gelince demiyor Rabbinin nimetine gelince onu öv dillendir hadese et e, manasında bak burada Rabbinin nimeti denmesi o nimet güzel ama onun yaratanın e, unutma asıl onu öv şeklinde bir şey var o önceki derslerde hatırlıyorsunuz hamd için bunları tekrar gibi gelecek bazılarınız ama söylemek e, zorundayız Böyle kişinin imanı arttıkça artık salih amel boyutunda da artık düşüncelerine ve yaptıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Hatta bir süreden sonra düşüncesi onun ameli oluyor. Yani olaylara bakış tarzı o kişinin ameli oluyor. İman ediyorsunuz, bir elmaya, bir nimete, ekmeğe baktığınızda, ağaca baktığınızdaki onu hakkında düşünceniz artık sizin salih ameliniz oluyor ya da olmuyor. Yani sadece namaz kılmak, oruç tutmak belirli bir şeyler değil salih amel. O iman ettiğiniz ölçüde bütün davranış, davranışınız, ameliniz, hatta bırakın ameli, düşünceniz bile şey oluyor, salih amel oluyor. Hatta diyebilir misin hocam? Yemeye başlamadan önce Allah'ın vermiş olduğu nimetleri Allah'a tamam, şükür etmek. Ondan sonra elhamdülillah demek. İşte e, şöyle bakın ikisi bir arada olacak. Yani şükür mü önce, nimet mi önce? Bakın ben şunu diyorum. E, iman arttıkça artık e, nimete tamamen Allah'ı bakmak mecburiyetindesiniz. Yani... Aman yani şimdi mesela hep elma örneğini veriyoruz o çapa olsun diye yapıyorum. Şimdi elmanın o kırmızılığına üzerindeki beneklere şekline bakmanız lazım. Hemen şu aman yarabbi nasıl yaratmışsın sen bunu böyle. Bak şöyle baktığınızda da güzel. Ya bu ne güzel elma ya böyle kırmızı kırmızı bir şey. Bak ama bir üstüne bunun aman yarabbi ne güzel yaratmışsın bunu böyle. Bak şu da şu bile değil bak şu an gelmiş bir şey. Aman ya Allah'ım Allah bunu ne güzel yaratmış. Bak burada ne diyor? Şimdi hitap direkt Allah'a oldu bakın. Aman ya Rabbi ne güzel yaratmışsın. Tamam işte. Bakın, artık hitaplarda da şey değişiyor. Bunu namaz kılarken -e -e niyet konusunda konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Şu da niyet. Niyet ettim Allah rızası için mesela yatsı namazını kırmaya. Bu da güzel ama aman ya Rabbi niyetim senin rızan için. Namaz kılmaya. Bak birinde uzaklardaki Allah, birisinizde muhatap döndüğünüz, yüzünü döndüğünüz Allah. Yani bu e, ifadeler, niyetler, yönelişler gerçekten bizim konumumuzu belirliyor arkadaşlar. İşte burada da elhamdülillah dediğimiz zaman e, hamd Allah'a mahsustur. Şimdi o Allah'ı tanımlıyor. Nasıl Allah? Fatır olan Allah Burada e, Fatara kelimesinden ismi fail bu Burada da Allah'ın sıfatı olarak gelmiş Fatara ne demek? Bu Fıtrat kelimesi buradan şey oluyor Biliyorsunuz Fatara e, Bir şeyin Ee, i̇lk olarak Yaratılış. oluşması manasına geliyor. Yaratılış. Yaratılış tabii de şimdi bak biraz sonra göreceksiniz <gülüyor> yaratılışla ilgili ne kadar çok kelime var. Ee, i̇lk olarak ortaya çıkması, çatlamak, tohumun çatlaması gibi Uluş. şeye de e, fatara kelimesiyle ifade ediyoruz. Yani yarılarak ortaya çıkması. Bunu birazdan teferruatına gireriz. Bir de ben bu tabiri pek şeyde görmedim tefsirlerde ama şimdi fıtrat kelimesi Kur'an'dan geçtiği yerlere bakıyoruz. Mesela peygamberimizin hadislerine bakıyoruz. her çocuk diyor İslam fıtratı üzerine doğar. Şimdi fıtrat deyince biz ne anlı anlıyoruz? Özellik anlıyoruz değil mi? Yani Allahu Teala bir şekilde yaratıyor. Ama yaratmasının içerisine muradı ilahisinin inceliklerine koymuş. Yani rastgele yaratmıyor. İçerisinde yarattığılarını niye yaratıyor? O hadisi kutsiyi unutmayalım. Ee, küntü, e, kendisen mahfiyen gizli bir hazineydi değil mi? Bilinmek. Ee, bilinmekliğimi murat ettim halkı yarattım mahlukatı yarattım şimdi orada bir bilinmekliğin muhabbetle istenmesi var neyi yaratıyor mahlukatı yaratıyor bir de ben insan cinleri ve insanları bana e, kulluk etsinler diye yarattım diyor e şimdi bir gaye var yani yaratılışta haşa Rabbim gayesiz yaratmış olabilir mi hmm. amaç ne bütün mahlukatın Kendisini tanıması ve bilmesi, arefe fiiliyle ifade edeceğimiz, canlı mahkum, mahlukat, akıllı mahlukat olarak düşündüğümüzde de kendisine güzel kulluk etmesi. Bir amaç uğruna, işte fıtrat bu, ilk başta yaratılmasına ben fıtrat şeyini uygun buluyorum. Mesela şey de ilk baştan yaratmak, mesela Allah'ın mübdi esmasıyla olan, Bede'e başlamak fiili var ya, mübdi başlatan, ilk baştan yaratmak da bununla ilgili. Ama farkı ne? Bunda bir amaç ve gaye var. Yani fıtrat üzerine yaratmak. Fıtratı biz Peygamber Efendimiz'in izahatını anlıyoruz. Her çocuk diyor İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra onu çevresi, annesi, babası öğrendikleri diyor, şu yapar, şu yapar, şu yapar. Demek ki Allahu Teala bizim yaratılış sistemimize... Kendisini tanıyacak, halikini tanıyacak hidayet sistemleri üzerine yaratıyor. Bunu hatırlıyorsunuz halif konusunda evvelki sene 7 ders boyunca bunu işlemiştik. Bunu anlayan Hazreti İbrahim de inni ve cehdü ve ciye lillezi feteras samavati vel arda hanifen derken de ben yüzümü e, fatır olan Allah'a yerleri ve gökleri yaratan derken de fıtrat üzerine yaratan Yani bir, tamam bir yaratılmışlık var ama şimdi bunda da bir niyet var. Bakın bu duygusu var bu fıtratın içerisinde. Öbür türlü soğuk bir yaratılış var. Yani ateistlerin, deistlerin, dehricilerin yaratmayı bir şekilde oluşu, yani yerleri onlara sorarsın yerleri ve gökleri kim yaratmıştır dediklerinde bir yaratıcı tasavvuru var ya ilah tasavvuru var. Ve onun gibi soğuk bir tasavvur anlaşılır. Ama fatır deyince bakın bir sıcaklık var. Fıtrat üzerine yaratma ama kelimenin kökleriyle ilk baştan yaratmak manasına katılınca daha ilk başından bir gaye ile yaratmak var. Bunu İbn Abdmas olması lazım diyor ki ben bu kelime ayeti anlayamamıştım diyor fatır kelimesini. Bak anadili arapça olan biri bile anlayamamış. Bir diyor bahçeye gittim. iki Bedevi konuşuyorlardı. Niye Bedevi'yi özellikle vurguluyor? E, dilin en bozulmamış ve güzel beli hali Bedevilerde e, var. Bak, Peygamber Efendimiz Salah ve Sedem'in de işte bir e, Hazreti Halime'ye veriliyor ya müddet. orada bir amaçlarından birisi de o bölgenin dili, ana dili olan Arapçayı daha güzel öğrenmeleri. Diyor ki biri diğerine övüyormuş yani iddialışıyormuş. Bu kuyuyu Ben kızdım der kazdım derken bu fatara ifadesini kullanılmış fatartü demiş fatartül birre ben bir kuyu demek bu kuyuyu ben fatara ettim yani Türkçesi yok İlk ben ortaya çıkardım manasında dolayısıyla sahipleniyor. Ama e, yarmak var ya şimdi kuyuyu nasıl yapıyorsunuz? Kazarak yayıyorsunuz. Yani ilk kazarak, yararak ilk ben ortaya çıkardım diyor. Ha, o zaman anladım ki ilk yaratma manasına geldiğini o zaman anladım diyor. Tamam ilk yaratma manasına geliyor güzel ama ilk yaratma manasına gelen başka e, kelimeler de var. Hem Kur'an'da hem Esma-ül Hüsna'da hem hadislerde kullanılmış. Peki farkı ne? İşte e, yaratılış gayesi üzerine ilk olarak Ve e, sanki yokluğu yararak ortaya çıkması gibi. Burası işte yani kelimelerin köküne girdiğiniz zaman yaratmayla ilgili kavramları ilgili şey. Bakın yarat şimdi maalesef dilimiz e, bunu söylemek zorundayım güdükleştirilmiş arkadaşlar. Bakın biraz sonra yaratmakla ilgili kelimeleri söyleyeceğim size. Onların her geçtiği yerde bütün manalara bakın yaratan, yaratan, yaratılış gibi sadece yaratmakla ilgili bir kelime var. Bakın hadi sıralayayım onları bakın. Biraz karışık yazdım da değişik yerlerden bulduğum için. Birincisi fatara. İkincisi Allah'ın esmalarından el bari. Var ya huvallahü lezle okuyoruz ya. Evet. Ee, ne demek o mesela? Ee, numunesiz ilk olarak tasavvur şeklinde yaratmak gibi. Yani tasarı şeklinde. Mesela mimarın e, bina yapacak ilk kafasında tasavvur etmesi gibi şey o bari. Mesela oradan gelelim el musavvir. Şekil, ver. şekil vermese Mesela el bedi var ya bedü semavatı vel art gibi. Buna ibda, e, yaratma ibda deniyor. E, bu da ilk e, yaratmalardan ifade ediliyor. Mesela el mübdi var. Esma-ül husna'dan el mübdi. Bede'e başlamak var ya. Bede'e mesela ibtida'i derler. Başlangıç halinde. İşte bu da ilk yaratmak manasında. Bakın kaç oldu? 5 oldu. Feleka Bir şeyin çatlayarak ortaya çıkması. Bu şekilde yaratma. Mesela Kuleyüzüb-i Rabbil Felak'ta buna yakın bir anlam var yani. Mesela sun, sadla. Hani sanayi var ya, hani yapmak olarak içmiş. Bir şeyi yapmak, imal etmek manasında sanayi. Sun-i deniyor mesela yapılmış. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de yaratmak manasında kullanıyor. Mesela bu kelime çok güzelliği konuştuk. Onu unutmayın şey yapayım. İnşa. i̇nşa. Ee, bu Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Biz insanı şöyle şöyle inşa ettik şeklinde var. Yeniden ahirette inşa edeceğiz şeklinde e, ayetler var. Bakın Bunlar hepsi yaratmak olarak tercüme ediliyor. Devam ediyor bakın. İhbas. İhbas. Hadese Hani hadise var ya Olay olarak meydana çıkararak yaratmak Mesela icat İcat ederek ortaya çıkarmak Mesela işte tasvir Biraz evvel musavvir dedik ya Onun ilgileri e, Suretler şeklinde yaratması Bak bir şekil vererek yaratma var Bir de suretler şeklinde yaratma var Tekvin Kevne var ya hani ve izarada şey en yekule fe yekun. Oradaki kun emrinin kökünden geliyor. K-v-n. Bu bu tür yaratmaya tekvin deniyor. Mesela vücud bir şeyin vücut bularak varlık olarak ortaya çıkararak yaratılması. Mesela ceale 100'e yakın kullanılıyormuş bu Kur'anlıkarımda. Mesela, eee melekler hak meleklere, meleklere e, insanın yaratılışını haber verirken ene ca'ilun fil ard diyor. Ben yeryüzünde bir e, halife var edenim. Yaratanın manasında. İşte bu ayette de geçecek biraz sonra ca'ale. Mesela ihtira. i̇htira. Bir şey ihtar etmek. Seçerek yaratmak yani tercih ederek yaratmak. Mesela be'ase. Ba'is var Esma-i Hüsna'dan. Eh, ahirette yeniden diriltelerek yaratma. Mesela ba'is hem Resullerin peygamber olarak gönderilmesi... Hem de insanın öbür tarafa gönderilmesi bir şeyde de geçiyor bu. ezan duasında da geçiyor. Değil mi? Şey ezan duasında yok şeyde. Ye asu abduke makamen mahmuda ve asa göndermek. <gülüyor> bu. Bakın muid. Biz diyor yaratırız <gülüyor> diyor. Daha sonra da onu iade ederiz diyor. Tekrarlayan yaratma. İade. Nasıl arkadaşlar? Görüyor musunuz kelimeleri? Ve mesela zar diye varmış. Ben onu durmamıştım mesela. Zar bari ile eş anlamlı eee kullanılıyormuş. En önemlisi ne unuttuk? Halk. Abi nasıl unuttuk yani en çok kullanılan halk. Mahluk, halik. Genel anlamda yaratma ifadesi bir de mesela şu yaratma olarak geçmiyor son zamanlarda bunu kullanılmaya başlandı bu ifade ve birçok kavram açılıyor şa'e. Dilemek olarak geçiyor ama Dilemekten çok daha derin manaların Olduğu ortaya çıktı Artık ortaya çıkmadı da Kur'an'da var da O kullanılmamış o da şu şekilde Evvelki hafta hatırlarsanız bunu söylemiştik Şa'e dilemek şeyini ee, Bunun master'ı ne Biliyor musunuz arkadaşlar Şey ço Şeyin çoğulu ne Eşya Şa'e bunun fiili Şimdi bunu biraz anlamakta güçlük çekeceğiz. Çünkü Türkçede isim fiiller çok az. Sulamak var mesela isim fiil. Yani isim var. O isimden türemiş bir fiil var. Sulamak. Mesela sandal yemek, sandalyelemek diye bir şey yok. Değil mi? Ama Arapçada her bir isim bir fiille ifade ediliyor. Türkçede bu çok az. Yok demeyeyim de çok az. Şimdi şey... Eşyanın tekili olan şey bunun fiili olduğunu düşün. Ne deriz biz buna? Ne diyebiliriz? Şeylemek. Şeylemek. Evet. Ya da şey yapmak. Mesela bu Türkçede bu şekilde kullanılıyor. Şa yapmak şey yaptım hani bir şey aklınıza gelmediğinde diyorsunuz ya. Yani bunun daha teknik, bilinçli olarak kullanıldığını düşün. Şey haline getirmek. Joker Evet Türkçe'de joker olarak kullanıyor da o bilinçsiz ama Allah'ın faaliyeti, Allah'ın fiili olarak kullandığımızda şair ne oluyor? Bir şeyi şey haline getirmek. Bu anlamda maşa Allah ne oluyor mesela? Allah'ın dilemesiyle. Allah'ın dilemesiyle ama peki bu isim fiil olan ne oluyor? Allah'ın dileyerek oluşturduğu şey. Hani bu neye kullanılıyor? Nazara kullanılıyor. Ya niye nazara kullanılıyor? Ya sen niye haset ediyorsun? Bu Allah diledi bunu da şey haline getirdi. Oluşturdu yani. Bu da o şey. Sen niye haset ediyorsun? Maşallah de bakayım. Yani bu kişinin değil Allah'ın ona takdiri. Razı ol manasına maşallah. E böyle mi kullanılıyor Türkçe'de? Kullanılıyor. Peki inşallah ne? Şayet fiili geçiyor şey da Şayet Allah diler ise bugüne kadar bunu da bilmiyoruz da yani inşallah ne diyor kullanıyor musun? Dua maksadında kullanıyor. Ya şöyle akşam yemeğe gidelim. İnşallah, inşallah. Yani isterim isterim gibi kullanılıyor. Nasıl o manaya geldiyse. İnşallah eğer Allah diler ise, nasip ederse ama bu yeni öğrendiğimiz şeyle beraber ne? Eğer Allah onu dileyip de Varlık alemine getirirse Şe ederse şey haline getirirse yani bir oluş imkan ha alemine getirirse demek. Böyle olunca daha e, manlandı Mesela şey var za از, erada şey en Yaku Yakulevhu. Yakule e, Allah bir şeyi yapmak e, Murad ettiği zaman o şeye Bak şey diyor. Lehu diyor orada. Ona oldur diyor şey Lehu. Gider. Oradaki hu nereye gidiyor? Şeye gidiyor. Şeye gidiyor. Şeye gidiyor. Şeye gidiyor. Şeye. İşte şa ile oluşturduğu şeye oldur diyor, kün diyor. Daha olmamış bak. Nasıl olmamış ya? Hem olmayan bir şeye nasıl oldur? Bu ayeti hiç düşündünüz mü? Ve iza era da şeyen en yekule lehu kün fe yoku. Şimdi Olmamış bir şey, yani tekvin alemine, kevdiyet alemine gelmemiş bir şey var ki Allah ona ol al diyor. İlginç gelmiyor mu size? İşte o şae fiilinin alanı. Yani Allah şae ile dileyerek, arzulayarak, isteyerek yani, talebe değil ama irade değil, dileyerek... Bir şeyler oluşturuyor. Ama daha vücut olmadı bu. Onun da oluşmasını irade ettiğinde ona ne diyor? Kün. Kün. O da ne oluyor? Oluyor. Bak burada da fiili muzari var Bekir Bey. Kün fe yekün. Yekün ne demek? Şimdi Arapçada iki zaman vardır. Bir geçmiş zaman, um, mazi zaman, bir de huzari var. Mazi zaman geçmişi yani kâne oldu, evet. yekümde de üçünü ifade eder. An, şu, şu an, an. Şu an. Gelecek. Gelecek geniş ve, ve gelecek. Yani ol dedi ve oldu değil. Tabii ki Allah ol dedi ve oldu ama şeye göre bir zaman sürecine girdi. Yani oluyor, olacak. Olur olacak olur. İşte bu da zamanın hani dehir deniyor ya. Burada kün emriyle beraber olması işte. Yani oluş sürecine girer. Olur mu oldu mu? Oldu değil. Olursa olsa olur. kün fekane olurdu. Kün feykün olur. Yani o andan itibaren oluş süreci var. Hatta e, efendim yekünün içinde kün de var. Yekünün içinde künde var ama şimdi bu iki şeye geliyor bu. O an olmuş olma durumu da var yani. Şimdi Aman. tabii yani şimdi Allah için zaman yok. Zaman mahlukat için. O ana baktığımızda ben gizli bir hazineydim bilinmekliğimi istediğim Murad ettim. Hani severek dedim ya zaten her şey oldu bitti. Yani şöyle dönüyor Allahu u Teala bir şey isteyecek de o olmayacak. Yani biz gibi değil arkadaşlar <gülüyor> haşaallah Teala. O anda olup bitiyor her şey. Zaman bizim için, mahlukat için. Bakalım bir şeyde zamanın olması için mahluk olması lazım. İşte e, arkadaş soruyor, ölümlü bir hayatı yarattı derken ne oluyor? Şimdi yaratmasıyla beraber e, zaman işliyor. Bakın. İşte konu dağılıyor. yani Aslında konunun içindeyiz de dağılıyor. Bir şeyin zamanına bağlı olmaması için Halik olması lazım. Allah olması lazım. Çünkü e, e, baki olan kim? Allah Allah. Allah Allah baki ise ne anlama geliyor? Mahlukat baki değildir anlamına geliyor. Sonludur, fani'dir anlamına geliyor. E şimdi Allahu Teala bir şeyi yarattı demesiyle beraber yaratmasıyla beraber o cisim Allah mı? Haşa. Demek ki sonu var. Bitecek. Biteceğine göre işte o bitmesinin gereği olarak zaman halkolunuyor. Zaman geriye sarış. Geriye sarış. Bunu anlatabiliyor muyum? Yani e, mahluk varsa son var. Son varsa geriye doğru sayan bir zaman var. Tersini düşünün. Allah zaman var mı? Aa, yani el evvel el, el ahir, ez yani Allah'ın yani e, zaman söz konusu değil. <gülüyor> e dolayısıyla mahluk varsa zaman var. İşte bu zamanın aslını da ilk baştaki muradına dehir deniyor. Şimdi tabii, tabii en başından yaratılmasının başından itibaren A geçmiş, an ve gelecek zamanın hepsi. Geçen hafta dedik yani bir plak var. Hani iğne pila değiyor ya biz şu an değdiğimiz anda zaman algımız o bizim. Plak kalktığında zaman algısı değişiyor. Hani dedik ya pilanın hepsini görüyoruz an olarak algılıyoruz. Ama yine ahiretlesin orada da bir zaman süreci var. Yani geriye dönüşün faniliğin sonucudur zaman. Ya nerelere geldik nereden geldik buralara? Eee işte Allahu Teala bu kadar biraz habersaydım 10'dan 15'ten tabi burada saymadığım aklıma gelmediğim de şeylerle yaratmak kelimesini yara Türkçe'de sadece yaratmak bakın. Zuhur da yaratmak manasına gelmiyor. Doğru zuhur da var. Yani bunlar direkt yaratmak bir de birçok kelimeyle beraber bunun alanı çok genişliyor. Yani yaratmanın yan alanlarıyla beraber çok e, gelişiyor. Yani bir şeyin zahir olarak ortaya çıkması da yaratmanın alanı içerisinde ta ki. İşte e, Allah-u Teala ne diyordu? Biz bu Kur'an'ı lisanül arabiyyün mübiyyin. Açık bir Arapça olarak indirdi derken işte bu Arapçanın kendisinin murad ettiği ve koruduğu Arapça olarak Kur'an'ı halk etmesi, indirmesi pardon bu şekilde. Bu kadar zengin bir dille var. Sen de kelimenin kökenine girerek oradaki yaratmak diyor ama nasıl bir yaratmak var? Allah-u Teala'nın muradı ne burada onu anlıyorsunuz. Ee, küçük bir örnek aklıma geldi. Onu da şey yapayım. Yaratmanın farklılıkları ilgili. Bakın hiçbir nesne yok. Sistemi oluşturma bir yaratma. Maddeyi yaratma bir yaratma. Maddeleri... Hava sıvı gaz diye yaratma bir yaratma. Oradan bitki alemini yaratması farklı bir yaratma tarzı. Bitkilerin içerisinden mesela buğdaya gelelim. Buğdayı yaratması ayrı bir yaratma. Bu buğdaydan unun oluşmasını bak oluşmak diyorum burada farklı bir yaratma. O unla bir şeyleri karıştırarak hamur oluşturma farklı bir yaratma. O hamura elle şekil vererek bak musafir esması başka bir yaratma. Bununla değişik ekmekmiş, sandviçmiş bilmem ne bu farklı bir yaratma. Tekrar tohuma, buğdaya gelelim. buğday azından da tohumdur. Tohumun içerisinde genetik şifresini koymasıyla kendi kendine işleyen bir sistemin oluşması bir yaratma. Görüyor musunuz bunun ahirette başka bir biçime gelmesi farklı yaratma. Bunların hepsi yaratmanın şekilleri. Mesela bebeğin oluşması ve insana ulaşması bir sistemin tekrarlanması. Allah yaratıyor. Öyle bir sistematiğe koymuş ki işte embriyoloji denilen o genetik şifresiyle beraber sürekli o sistem kendi kendine işliyor bir yaratma oluyor. Yani yaratma tekrarlanıyor. Mesela inşa ile ilgili bir örnek vereyim. İnşa da yaratma. Bakın ne kelimesinde ne varmış biliyor musun? Neşe var. Neşe. Yani canlılık, hayat manasında. Bu canlıların yaratılması için kullanılıyormuş. Mesela biz insanı inşa ettik diye. Bakın inşaayı düşün. Hani inşaatlar var ya temel atılıyor böyle kademe kademe bir gökdelenin hızlandırılmış kamerayla çekilip sonra yavaş oynatıldığın yavaş yavaş çekilip sonra hızlı oynatıldığını düşünün. Böyle çalışılıyor, çalışıyor bir bina çıkıyor. Boya nasıl badana nasıl yapılıyor değil mi? Bunu insan vücudunda düşünün. Allah Teala inşa ediyor onu. Hani biz kemiklere et giydirdik falan diye bir şey var. Ama bunu niye ha pardon bina, bina etmek de yaratmak bakın burada ama neden bina etmek dememiş de onu da demiş neden inşa demiş çünkü inşanın içinde canlılık var hayat var neşe var bakıyorsunuz içeride böyle e, sürekli bir hayat var yani kalp ayrı güp güp atıyor değil mi karaciğerde bir faaliyet var beyinde bir faaliyet var neşe içerisinde inşa edilmiş bir yapı var bak bu da yaratmak. Allah'ın en Allah'ın en büyük sanatlarından yaratmak ve bunu da inanılmaz değişik şekillerde yapıyor Rabbim ve Kur'an-ı Kerim'de de onu değişik ifadelerle kullanarak ayrıntılarına, teferruatına girerek bizim ne yapmamızı istiyor? Hamd etmemizi istiyor. Biz de bu sisteme bakarak diyoruz ki elhamdülillah aman ya Rabbi nasıl bir sistem yaratmışsın? İşte buna bir örnek olarak da bu ayeti kerimede Fâtır-i semâ vel ard Semaları ve arzın fıtrak üzerine bir amaç uğrulu amaç üzerine <gülüyor> e, ilk baştan e, sistemi çatlatarak bir anda ortaya çıkararak yaratan Rabbime, Rabbimize e, hamdolsun demek geliyor insanın içerisinden. Ve burada e, ilk semayı göstermiş Sonra arzı göstermiş. Demek ki sema arzdan daha üst bir şey e, sistem. Bizim anlayışımızın ötesinde bakın bizim şu an gördüğümüz sistem semaat dünya en yakın e, sema. Yani bu uzayda yakın semaya giriyor. Kaç yılı ışık uzaklı git git git sonu gelmeyen daha birinci sema arkadaşlar. En yakın sema, sema dünyada, dünyada sıfat olarak gelmiş, en yakın sıfat, en yakın olarak sıfat gelmiş. Bu ikinci katlı sema var, üçüncü katlı var, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci var ve üstlerde bilemediğimiz ne alemler var. Yani kafa yedirtecek bir olay işte hamdet, işte fatır, işte hamdet diyorsun, öveceksin aman yarabbim nasıl diyorsun, bildiğinle bile övüyorsun, bilmedikler nasıl artık, Allahu ala. Zaman yetmeyecek birinci ayete devam edelim. Cailül Melaiketi, e, burada duralım. Melekleri de e, kıldı, kılıcı. Ne olarak kırılacağı? Rusulen. Arkadaşlar ceale fiili var burada. Kılmak etmek e, manalarına geliyor. Birçok manası var Arapçada çok kullanılır bu. İki mef'ul alan fiillerdendir bu. Arapça bilenleri şişe ediyor. Yani ne demek? Bir şeyi bir şey haline getirmek. Ceale filinde genellikle iki mef'ul bulunur. Yani tümleç bulunur. Bir şeyi bir şey yapmak. Mesela bir adamı zengin yapmak. Şu kağıdı günlük kullanacağım kitap yaptım, kıldım, ettim manalarına da geliyor. Değiştirme. Bir şeyi bir şey haline getirmek, kılmak etmek deniyor. Burada cailül, melaikete melekleri kıldı. Ne kıldı? Rusul kıldı. Yani elçi kıldı. Şimdi semaların ve arzların e, yaratmasından bahsediyor. Ve semai unsurların e, mahlukalı olarak başında gelen de melekleri burada örnek olarak veriyor ee, onların da bakın işte burada fatarak kelimesi vardı ya bir amaç uğruna bir fıtrat üzerine yaratmak meleklerin de yaratılış amacının burada husul olduğu söyleniyor Resulü elçi, elçi. yani Allahu u Teala melekleri elçi olarak yaratmış Ama nebi, değil. nebi değil elçi olarak yaratmış Ee, hani burada Resul nedir Nebi nedir o tartışmaya girmeyeceğim ee, farklı ee, aracı elçi görevli olarak yaratmış. Bu ne biliyor efendim vasıta elçi görevli gibi. Mesela e, hani eski devirlerde var ya elçi gerçi günümüzde de var değil mi yani abi, böyle abi, abi. Yani. Büyükelçi gibi şeyler de var. Bir görevi yerine getirmek için yalnız elçinin bizim anlamadığımız bir manası var. Sahibi temsil ediyor. Yani bir kişi ama e, o kişinin e, sahibini temsil ediyor. Yani sen elçiye yaptığın kötü muamele onu gönderene kötü muamele gibidir. Hı. Bu da ne biliyor musunuz arkadaşlar? E, hani biz Geçiyor bazı yerlerde Bazı yerlerde ben olarak geçiyor ya Allahu Teala ben yaptım diyor Bazı yerlerde biz geçiyor İşte burada da biz kısmı bu ee, Yani sistemle beraber Meleklerle beraber yapması Mesela şey suresinde var Kadir gecesinde okuduğumuz var ya Ne sadece Kadir gecesinde okuyoruz onu Biz melekleri diyor ve ruhu diyor Her türlü emir için gönderir indiririz diyor Her türlü iş için işte Yani, Allah-u Teala kadir değil mi onu bir hizati yapmasına? Kadir. Bizzatta yapıyor. Ama Rabbimin koyduğu sistem gereği melekler de bu sistemin içerisinde görevliler. Hem bizim bildiğimiz manada Cebrail aleyhisselam gibi e, vahyi, Kur'an'ı birisine getirmekte birebir görevli. Ya da geçen haftalarda işlediğimiz işte gibi kainattaki kuvvetlerin. E, icrasında görevli unsurlar gibi de düşünebilirsiniz. Hani o her bir yağmur tanesini bir meleğin taşıması şeyinden bunu e, anlayabilirsiniz. E, Cebrail aleyhisselamın e, faaliyetlerini düşünün bir bölgeyi halk etmesini. Mikail aleyhisselamın doğal oaylarını organize eder diyor. E neyle organize ediyor? Onun da e, güç ve kudretleri var yani melekesi var. Allah'ın verdiği ona yetkiler var. Ve onun da orduları var. Onunla beraber yapıyor. Bu bahis geniş. E işte ama burada önemli olan e, melekleri rusul yaptık derken de meleklerin burada biz yaratılma fıtratlarının elçi olduğunun e, bir şeyini de buradan anlıyoruz. Devam ediyor. Mele Bunları da tanışıyor. Melekleri de izah ediyor. Uli Ecnihatin. Uli, sahipler demek. Hani ulul elbab var ya, El -el e, akıl sahipleri gibi. Zü denilen e, Arapçada bir sahip olma e, kelimesi var. Bunun çoğulu. Onun çoğul geldiği zaman bu ulul geliyor. Yani uli, e, e, ecnihat sahipleri. Ecnihat ne? Ecnihat bir kelimenin çoğulu. Hangi kelimenin çoğulu olabilir? Cenah. Cenah. Cenah, kanat, Cenah. kanat demek demek. Bize ne olarak gelmiş? Hani savaşlarda var ya sağ cenahtan, sol cenahtan saldırdılar şeklinde. Bunun Arapçadaki kullanımı kanattır. Kanat deyince ne anlıyoruz biz? Kuşların, kuşların kanadı. Bu, Tabi bu devirde mesela bu Fatır suresine indiği devirde o dönemdeki insanlar sadece kuşların kanatları aklına geliyordu. Ama biz bu dönemde biliyoruz ki uçakların da cenahı var, kanadı var yani. Demek ki uçmaya yarayan herhangi bir uzu. İlla kuş kanadı gibi böyle çırpılan bir şey olması gerekmiyor. Mahiyetini Allah'ın bildiği, Allahu u Teala'nın bildiği bir e, vasıta. Şimdi bu nasılmış e, kanatlar? Mesna ikişerli ve sülasa üçerli ve ruba'a. Dörderli. Buna üleştirme sayıları deniyor Arapçada. Mesna, sülahsal gibi kalıp geldiği zaman ilki ilk harfi ötreli geliyor. Birer birer, ikişer, ikişer, üçer, üçer manalarına göre Üleştirme, paylaştırma sayıları deniyor buna. Esna, selahsa kelimeleri bu hale gelmiş. Ee, ben şunu da anlayamadım burada Meallerde de bulamadım Üç kanat nasıl oluyor İki kanat anladım da hani Bir taraf sağda bir solda Üç kanat ne oluyor anlayamadım Acaba şöyle mi dedim Sadece acaba ile sizle paylaşmak istiyorum Yani bir tarafta üç kanat Bir tarafta üç kanat var Hani Üçerli derken acaba bu mu kastediliyor derken Çünkü Allahu u Teala e, Yaratma sisteminde genellikle simetrisel bir yaratma var Hani yüzü falan düşünün Allah-u Alem ama tefsirlere, meallere baktım. Bu konuda bir şey göremedim. Yani üç kanatlı da olabilir. Üçerli kanatlı gibi de olabilir. Dediğim gibi iki kanat önde, bir kanat arkada da olabilmiyoruz. Çünkü melekleri bilmediğimiz için yapılarını. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Melekler bu dünyanın, bu alemin mahlukatı değil. Bu dünya toprak temelli, sert bir şey üzerine kurulmuş. Cennet alemi daha su, sıvısal, daha likitsel bir alem. Daha şeffaf. Melek, ruhsal alem, melek ise daha e, latif, latif, daha gazsal bir alem. Mesela tahvil dedik ya geçen derse, la havle ve la kuvveti derken. Bir maddenin bir maddenin diğerine dönüşümü. Bakın buz, suyun katı hali. Su, suyun likit hali, sıvı hali... Buhar. gazda buharda onun gazsal hali. Şimdi bu dünya katı hale temsil ediyor. Cennet alemi Allah'u alem sıvısal, daha susal bir cesimlerin olduğu bir alem. <gülüyor> ruhani alem ise, üçüncü alem ise daha ruhani gazın temsil ettiği alem. Bunu bir yerde okudum da ağırlığı yoktur ve diğer işgal etmez diye. İşte latif alemler. Şimdi biz daha cennet mahlukatı üzerine bile mesela işte cennet mahlukatı tasvir ediliyor. yani neredeyse ilikleri gözükecekleri de şeffaf diyor. Şimdi benim aklıma suyla ilgili bir yapı geliyor. Ama aslını bilmiyorum. Ama ben biliyorum ki bu taraftaki katısal bir sistem değil. Yani mesela biz insanı neden yarattık diyor? Salsalen kel fekhar. Yani böyle testi toprağa gibi sert bir şeyden yarattık diyor. Bu neyi anlatıyor bize? Yani bu dünyanın yaratılığı sistemi sertsel bir, katısal bir mekanizma üzerine. Şimdi biz ta meyreklerden bahsediyoruz. Daha şeffaf, daha latif halde bir şey. E şimdi bunların uçma sistemleri bizim bu taraftaki gibi ayrı dinamik ilkelerle mi oluyordur? Elbette ki hayır. Fira Nurdağ'ındaki ilk ayet geldiği zaman Ebrayılar sırasında peygamberler 600 karadıyla beraber göründü bu evet. dört Hani ikişer, üçer, dörder diyor ya burada. Doğru. 600 i̇şte... karadıyla birlikte göründüğü için korkmuş peygamberler. İlk defa böyle bir şey görüyor. Tabii canım. Ve Bakın. Bu 600 karad. Buyurun. Tüm gökyüzünü ve yeryüzünü kapatmış vaziyette görünüyor. Doğru. İşte o da biraz devamı hemen devam edelim ayete. Yezidu fi halkı ma yeşe'u. Yezidu ziyade kelimesinden geliyor. Ziyadeleştirir, arttırır. Neyi arttırır? Hemen bir evvele gideceğiz. İlk arttırdığı o kanatlar üçerli, ikişerli, üçerli, dörderli değil mi? Ma evet. yeşe'u hadi dilemek diyelim buna. Dilediğini arttırır. Yani burada ne anlamına geliyor biliyor musunuz? En aşağısı 2, 3'lü, 4'lü ne kadar çok olursa o meleğin mukarrebunluğu artmış olur diyor. Yakınlığı. Tefsir alimleri bu ayet delil göstererek melekler kanatlı değildir diyenlerin dinden çıkacağını söylüyorlar. Evet doğru yani tabii ki red olur. Şunu kastetmek istiyorum. Yani Cebrail Aleyhisselam'a 600 kanat verilmesi onun iki kanat verilen melekten daha üstün olduğunun göstergesi çünkü dilediğini daha fazla arttırır diyor yani bunu ikram gibi gösteriyor yani çocuğunuza harçlık veriyorsunuz ayda 10 lira ya dilersem arttırırım e arttırmak ikram ona değer vermek Dolayısıyla burada e, yaşa u diyor dilediğini de arttırır işte hadisten direkt anlıyoruz bunu çok net bir hadis bilinen bir hadis 600 kanatlı 600 ne demek yani 600 rakamına şeyini evet. ve e, Allah'ın e, Allah Resulü sallallahu ve sellem Cebrail aleyhisselamı iki kez e, asli suretinde görmüş birincisi orada işte evet, Hira Dağı'nda bu Necim suresinde gö gözüküyor bir de Tekvin suresinde var galiba bir de e, Miraç'ta. E, mahiyetini Allah bilir e, ama o kanatlarıyla ne işler yapıyorlar e, bunu şey yapıyoruz. İnnallâhe ala küllü şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Ne demek Allah her şeye kadirdir? İşte şey'e baktığımızda burada şey üzerine kadirdir. Yani şeyi, yapmaya, yani bir şeyi yapmaya bir şeyi şey oluşturmaya kadirdir. Yani oluşturması için dilemesi yeterli. O şey haline gelir de var burada. Bir de Allah dilediğini dilediği gibi yapar var. Üçüncü olarak da kadere fiilinin kökeninde ölçü vardır, nizam vardır, formül vardır. Allah'u u Teala da bir şey ettiği zaman onu bir ölçüye göre yapar da var. Evet biz bu ayetlerde yerleri ve gökleri yaratan ama herhangi bir şekilde yaratan değil bir fıtrata göre bir gayeye göre yaratan Allah'a. Semadan, arzdan ve meleklerine örnek vermiş onlardan dolayı hamd edilecek o yarattıklarında hamd edilecek unsurlar olduğundan dolayı elhamdülillah demek durumundayız. Ama bu rastgele olmaz. O başındaki elle beraber söylüyorum. El orada harif, harfi tarif var orada marife var belirli var belirli hamd bilinçli hamd ve bütün hamd anlamına geliyor. Ya elhamdülillah işte semaları yarat arıza yarattı, bak meleklerde varmış değil. Tefekkür edeceksin, düşüneceksin, yoracaksın, gayret edeceksin. Şunu da söyleyeyim bu çok izah edici burada. Haluk Nurbaki diyor ki sen bir diyor cerrahı rastgele övemezsin diyor. Kendisi de doktor. Ya ne güzel işte doktorsu falan. Ya bir ameliyatını izle. Onun bir eğitim sürecini izle. Ne aşamalardan geçti Nasıl kafaları patlattı? Dirsekleri nasıl çürüttü? Sonra oradaki Allah'ın sistemi üzerine eğilişi, o sanatını bir gör. Ondan sonra diyor övme, öv. Rastgele ha, ne güzel cerrah bilmem diyemezsin diyor. Anlayamazsın ama bir gayret et. O yüzden Allahu u Teala burada semavat, arz ve melekler üzerine kafa yor, düşün. Ve orada hamd edici unsurları görmeye çalış yine de yapamazsın ama hamd et diyor. Evet. Allahu u Teala da bize yaratılış hikmetimizin farkına vararak Allah'ın yarattığı sisteme de övme gayretiyle yaşayarak Allah'a hamd edenlerden olmayı nasip etsin. Sadakallahü'l-Azim. Allah'a emanet olun.